Merhaba, 94.9 Açık Radyo Bilgişan Hukuk Programı'nda hoş geldiniz. Ben Murat Losta ve program ortağım Aminye Tansu. Ve konuğumuz geçen hafta da bizimle birlikte olan Sayın Avukat Vedat Gürer. Ve daha güzeli Ankara'dan şu anda hattımızda olan Sayın insan Hakları Hukukçusu, Sayın Doçent Doktor Kerem Altıparmak. Kerem Bey bizi duyuyor musunuz? Alo, duyuyorum. Ee, o zaman... Şeye girelim hemen sizin e, bağlantılar e, kopmadan e, sohbete girelim. Bugünkü programımızda şunu sormak istiyoruz Kerem Bey. Yani sizinle başlamak istiyoruz. E, i̇zin verirseniz buradaki arkadaşlar da bu konuda size sonradan sorular iletecek. Evet. E, geçtiğimiz haftalarda e, bu Anayasa Mahkemesi'nin e, tutukluluk süresinin... Ee, süresiyle ilgili iptal kararına herkes odaklanmışken siz bir konuya dikkat çektiniz. Ee, hem sosyal ağlarda hem yazdığınız makalelerle. O da Danıştay'ın e, yasa dışı gösterilerde şiddetin serbest olduğu yolundaki e, kararıydı. Değil mi? Abdullah Yaşa yaşa için miydi? Evet. Ahime yani, giden dava Abdullah Yaşa davasıydı. Onun Danıştay'daki e, süren bir e, davası daha var hı hı. E, orada. E, bu konuyu açık radyo dinleyenleriyle en ne boyuna tartışmak ister miyiz? İsteriz tabii yazdığımıza göre de anlatabiliriz biraz ayrıntılı. Tabii yani e, hani belki düzeltmek lazım Danıştay şiddet serbest e, demiyor ama çıkan sonuç böyle endişe verici bir şeye e, dönüşüyor. Benim e, bir yanet için yazdığım yazının da başlığının öyle olmasının nedeni buydu. Yani sonucun bu oldu. Hı hı. Danıştay şimdi Abdullah Yaşa vakası ilginç üst üste Danıştay ve Ahim tarafından karara bağlandı. Aslında Danıştay kararı Ahim kararından önce ama yayınlanması daha sonra olduğu için bizim oradaki standartları kıyaslamamızla açısından da iyi bir fırsat verdi. Ne Danıştay'ın aslında yaklaşımı yeni ne de Ahim'in yaklaşımı yeni. Olayı belki kısaca hatırlatabiliriz. Mart 2006'da e, Diyarbakır'da çok e, geniş e, olaylar çıkmıştı ve 10 eee 12 kişi e, ölmüştü o olaylarda. Abdullah Yaşa da o olaylarda bir e, polisin attığı gaz kapsülüyle burnundan yaralanan 13 yaşında, o tarih 13 yaşında olan bir kişi. E, hem e, iç hukuk yollarını takip ediyor. Ee, polisle ilgili takipsizlik kararı verildiği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Hem de idari yargıda e, devletten tazminat istiyor. Onun içinde olay danıştaya kadar ulaşıyor. Aslında evet. ilk kararı veren Diyarbakır İdari Mahkemesi danıştaya o kararı onu onuyor. Ee, i̇lk önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tabi Abdullah Yaşa vakasında basına yansıyan ve çok bilinen kısmı e, bu e, gaz kapsüllerinin atılırken ...kullanılan silah insana zarar vermeyecek şekilde e, açılandırılması gerektiği kısmıydı. Evet. Ve ikinci olarak da Türkiye'de bizim çok uzun zamandan beri söylediğimiz bir konu bu. E, gaz atma konusunda yeterli açık bir mevzuat bulunmaması nedeniyle ihlal bulmuştur. Daha sonra da e, mahkeme yargıçlarından Işıl Karakaş, e, Türkiye adına bulunan e, hmm. yargıç... ...biz bu görüntüleri izledik, bizim gördüğümüz görüntüleri Türk yargıçlar nasıl görmüyor... Demişti hı hı. ve e, oradaki mülakatında şunu söylüyor görüntülerde doğrudan doğruya ateş edildiği yani gaz kapsülünün e, hedeflenerek e, bu e, Abdullah Yaşı isimli vatandaşa e, yönlendirilmiş. Vatandaş dediğimiz Ahim'de, çocuk zaten değil mi? 13 yaşında. Evet, tabii tabii tabii. E, e, de şunu söylüyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Şimdi orada soruşturma yapılırken sadece. Birçok daha önceki toplantı ve gösteri yürüyüşüyle bağlantılı davada olduğu gibi şuna bakmış. Buradaki toplantı ve gösteri yürüyüşü yasal mı? Bir şekilde şiddet var mı içinde? Eğer varsa polisin yetkisini kullanarak bunu yaptığını söylemiş ve takipsizlik kararı vermiş. Hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de diyor ki evet burada böyle bir şey var. Evet gerçekten belli bir noktadan sonra toplantı bir şeye de dönüşmüş. E, şiddet içeren bir e, Şeye de dönüşmüş Ama bunu bu kişiye Yani 13 yaşındaki çocuğa yapılan saldırıdan Bağımsız olarak değerlendirmek gerekir Bu toplantının şiddet içeriği olması e, O kişinin Sözleşmenin 3. maddesinde korunan işkence ve kötü muamele görmeme e, Hakkını ortadan kaldırmaz Şimdi Danıştay yayına geldiğimizde Danıştay ise idare mahkemesinin Kararını olmuyor İdare mahkemesi diyor ki bu toplantı şiddet içeren bir toplantıydı. Davayı açan kişi de bu şiddetin sorumlularından olduğuna göre diyor, hmm. artık e, idarenin eylemiyle verilen zararla e, eylem arasındaki illiyet bağı kopmuştur diyor. Allah Allah. Yani şunu demek istiyor, illiyet bağını niye biz e, önemsiyoruz idare hukukunda? E, bir davranış zarara yol açıyorsa orada illiyet bağı vardır ama İlliyet bağ bazı durumlarda kesilir bu durumda da idare sorumlu olmaz. Somuk bir örnek vermek e, gerekirse e, bir toma aracının orada geçtiğini e, göre göre birisi altına atlayıp eziliyorsa e, orada idarenin eylemi ve bir zarar var ama kişi kendi kusuruyla e, bu zarara yol açtığı için e, illiyet bağının kesildiğini düşünüyoruz. Şimdi danıştayın kararı idare mahkemesinin ha. onayladığı kararda böyle bir durum yok. Yani e, gerçekten hukuka aykırı bir toplantı olmuş olsa bile ve dahası şiddet gerçekleşmiş olsa bile davanın konusu ve sorusu şu. Polis bu e, gaz fişeyini o kişinin yüzüne sıktığı sırada hukuka uygun davrandı mı davranmadı mı? Yani e, birkaç şeyi burada birbirinden ayırmak gerekiyor. Birincisi şu bunu da yine defalarca söyledik. Bu davada hiç e, idare mahkemesi tarafından analiz bile edilmiyor bu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki yasa dışı bir toplantıya otomatikman müdahale edilebilir gibi bir şey yoktur. Başka hukuksal yaptırımlar daha sonra düşünülebilir ama hoşgörü göstermesi lazım. Birincisi bu. Hmm. İkincisi şiddetin var olması bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde mutlaka ve mutlaka onun şiddet içeren bir toplantı ve gösteri yürüyüşü olduğu anlamına gelmez. Bir toplantının içerisinde bazı şiddet eğilimleri olabilir. Aslında kolluğun yapması gereken toplantı ve gösteri yürüyüşünün barışçıl devamını sağlamak için onu ayırt etmektir. Üçüncü olasılık bir toplantı şiddetin yoğunlaşması nedeniyle artık barışçıl olmaktan çıkmış olabilir. Şimdi birinci durumda zaten polisin müdahale etmesi lazım. Evet. İkinci durumda polis müdahale edecekse barışçıl toplantıyı devam ettirmeye çalışacak. Üçüncü durumda evet artık barışçıl olmaktan çıktığı için dağıtabilir polis müdahale edecek. Ama üçüncü durumda da polisin orantısız bir şekilde dilediği gibi e, müdahale etme yetkisi yoktur. E, sözleşmede ve anayasada korunan hak ve özgürlükleri uygun müdahale etmesi gerekir. Onun için buradaki illiyet bağı olduğu iddia edilen şeyin konu hiç alakası yok. İlliyet e? bağı şunu demiyor ki benim barışçıl toplantı hakkımı ihlal ettim demiyor kişi başvurduğunda. Öyle olsa illiyet bağı kalmadı diyebilirsiniz. Çünkü siz şiddete başvurarak artık barışçıl toplantı olmaktan çıkardınız olur. Hı -hı. Ama kişi diyor ki o toplantının içerisinde bana hukuka aykırı bir şekilde şiddet uyguladınız. Buradaki illiyet bağı uygulanan şiddetle doğan zarar arasındaki illiyet bağıdır. Danıştay buna hep hiç bakmıyor. İşin vahim tarafı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal bulmasının nedeni de savcının da buna hiç bakmaması. Diyor ki Türkiye'de bu tür olaylarda savcının önüne gidince eğer yasa dışıysa gösteri otomatikman e, kolluğun hukuka uygun davrandığını varsayıyor. Olayı soruşturmuyor savcılar diyor. Yani tam da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal bulduğu konuyu Danıştay İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda da hukuka uygun bulmuş. Çok iyi çok hmm. ilginç. Sizin e, derslerinizde herhalde uzun zaman kullanabileceğiniz bir şey bu değil mi? Yo biz malzemeleri... Maalesef... <gülüyor> yani ona... maalesef öyle oluyor. Keşke öyle olmasa da böyle kırk yılın başında çıkmış olsa. Arkadaşlarımın soruları olacak size. Hı -hı. Yani tabii müterafık kusurun hani olduğu zaman yani burada zarar gören şahsın da işte kendini Hı -hı. Toma'nın altına atmış olduğu zaman e, idare eden bir de para istemesi biraz tabii bizim hukukumuzda çok e, tolere edilen bir durum değil. E, ama e, polisin e, otomatik olarak hep şiddet kullanacağı e, varsayımı da yanlış. Yani polisin şiddet e, kullanması açısından e, yasanın yazılmamış olduğunu ben görüyorum. Yani Hı -hı. bunun derecelerini belirtmek gerekiyor. Bizdeki Şöyle. yaklaşımsa herhangi bir şey eğer gösteri, yürüyüş ya da hareket, eylem herhangi bir şekilde polisi tehdit eder hale geldiyse kullanacağı seviye sonsuza kadar serbest. Yani evet. ölümcül gücü de kullanabilir. Şimdi ölümcül gücü mü kullanacak, dövücü gücünü mü kullanacak, zehirleyici gücünü mü kullanacak şeklinde aşağıya doğru giden bir skalayı biz tespit edemiyoruz bu polis görevle ilgili yönetmeliklerinde. Zaten konu kanun seviyesinde düzenlenilebilecek bir konu değil. Yani konu olsa olsa öncelikle eğitim seviyesinde düzenlenecek konu. Çünkü sizin o şey atan... Bişek atan tüfeğiniz yaklaşık 10 santimlik bir demir parçasını çok ciddi bir güçle fırlatıyor. Yani bu, evet. bu, bu kendi başlı başına bir silah zaten. Yani bunun hani herhangi bir şey silah olabilir. Bir lobotu alıp adamın kafasına da vurduğunuza silah olur. Ee, yani bu da e, o aşamada bir silahtır yani. E, bu, bu şekilde baktığımızda bu yönetmeliklerin tümünün anayasaya aykırı olduğunu ben e, görüşündeyim. Dolayısıyla öncelikle... E, bu e, yönetmelik seviyesindeki grubun tamamen e, ortadan kaldırılmasını belki Danıştay'da bir fırsat e, olduğunda dava edip e, konuyu anayasa mahkemesi nezdinde e, görüşmek gerekir düşüncesindeyim. Özellikle hani yeni yeni e, anayasamıza girmiş olan şey yüzünden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulanacağı Anayasa Mahkemesi'nce hükmü yüzünden belki bir açılım yaratabiliriz. Böyle utanç verici şekillere düşüp insan hakları mahkemesi tarafından eleştirilmemizden de kurtuluruz diye düşünüyorum. Ama tabii işin özü polisin şiddet kullanması öncelikle bir kültürel de bir sorundur. Yani bu kültürel sorun sadece bizde yok birçok ülkede var ve Amerika'da dahil her ülkede var bu yani gelişmiş dediğiniz her ülkede bu kültürler olan bir sorun olduğu için öncelikle eğitim gerekiyor. Bu eğitimde işte öldürmek için ateş etmemesi acaba bacağına doğru ne bileyim Hani ateş etmesi vesaire gibi şeylerin özel olarak eğitilmesini yani reflekslerin bu şekilde düzenlenmesini gerektiriyor. Çünkü bundan çok daha önce, yani Amerika'da polis brütaliti üzerinde en çok belki konuşulmuş olan konu çünkü siyahlara uygulanmasıyla başlandığında yani Martin Luther King'i Martin Luther King yapan böyle bir hareketti. Barışçı bir kaç öğrencinin yürürken yedikleri polisten dayak sonrasında olaylar büyüyerek bugünkü ırkçılık meselelerinin gündeme gelmesi sağlanmış oldu. Şimdi Türkiye'demizde maalesef bizim polis şiddeti konusunda çok ne yayın vardır ne konuşulur ne de şey bunlar biraz üstü kapalı geçilen hususlardır. Siyasetçiler konuşmayı sevmez, gazeteciler fazla yazmayı sevmez bu konuda hep bir barış vardır. Ama bazı akademisyenler kerem altı parmak gibi hem gazetede hem sosyal ağlarda ben yani bunun ayıklanabilmesi Rahatlıkla için paylaşıyor bunların ne isteki evet ayıklanabilmesi için benim görüşüm yani bu bütün bu yönetmelik grubunun bir anayasa e, mahkemesi denetiminden geçmesi gerektiği e, görüşündeyim ama tabi ustat e, daha iyi biliyordur yani katıtıyormusunuz Kerem beş şeyler söylemek isterim bu konuyla ilgili çünkü bu olaylar yani gizli olayları başladığından beri e, konuştuğumuz usullardı hatta Hı. şöyle söyleyeyim, ben e, ilk e, bu gazın bu kadar yoğun kullanılması gündeme geldiğinde bir kısa bir yazı kaleme almıştım Bir televizyon programında da söylemiştim Türkiye'de gaz bir tek kapsülün kullanılması bile hukuka aykırıdır Düşüncesindeyim hala aynı düşüncedeyim Bunu söylediğin zaman çok sayıda hukukçu arkadaşımız da bana dedi ki Olur mu böyle şey gazın yasal dayanağı var Türkiye'de PWSK'nın 16. maddesinde Ben PWSK'nın 16. maddesini bilmeden söylemiyordum bunu Ancak şunu söylüyordum Gazın kullanımının sadece Göz yaşartıcı gaz kullanarak Kullanılabilir diyerek düzenleyemezsiniz e, e, İddiasındaydım Nitekim şimdi e, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ e, Siyaseten bu davaları Öne aldı ve karar verdi de, Evet doğru siyaseten öne aldı Ve e, gezi olayları nedeniyle Birkaç e, davada Tam da hemen bu olaylar devam ederken Ayın karar verdi tam da bunu söyledi Dedi ki Türkiye'de ki Mesela Abdullah Yaşı'da e, yaralandı olayda Hiçbir mevzuat yoktu Türkiye'de. 2008'de çıkarılmış bir e, genelge var ki genelge karşılamaz yönetmeliğin e, evet. e, gerekliliklerini. O genelgede gazın nasıl kullanılacağına dair bazı kurallar var. Ama birincisi o kurallar yetersiz ki Ahim bunu da saptadı. E, ikincisi e, bu genelgeye hiç uyulmadı. Gezi olayları bittikten sonra İçişleri Bakanı e, hatırlattı e, valilikleri. Şimdi buradan birkaç ee, önemli sonuç çıkıyor. Ee, birincisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadece o vakaya ilişkin karar vermekle yetinmedi ve sözleşmenin 46. maddesine göre Türkiye'de sistemik ve yapısal bir sorun olduğunu saptadı gaz kullanımı ile ilgili ve Türk hükümetini 46. madde uyarınca genel bir önlem alma ve düzenleme yapmaya davet etti. Ve bu düzenleme içerisinde Gazın nasıl kullanılacağına ilişkin açık kuralların bulunması gerektiğini söyledi. İşte hangi açıyla kullanılacak, ne yoğunlukta kullanılacak, nerelerde kullanılamayacak, e, bunun emrini kim verecek, eğitimi nasıl yapılacak bunların tamamının ayrıntılı düzenlenmesi lazım. Bu yapılıncaya kadar kullanılan bütün e, gaz bombası eylemleri hukuka aykırıdır. Aslında idari ve cezai sorumluluk gerektirir birincisi bu. İkinci önemli husus anayasa mahkemesi meselesini çok yerinde hatırlattınız. Şimdi... Anayasa Mahkemesi'ni e, bireysel şikayet yolunda e, Anayasa e, Mahkemesi'nin kuran teşkilat yasasına e, yani Bütün yasa değişti Bireysel başvuruyla ilgili de bir bölüm getirildi Orada şöyle bir hüküm var Yasama işlemleri Anayasa Mahkemesi kararları Ve düzenleyici işlemlerin doğrudan dava konusu olamayacağı söyleniyor Yani hmm, hmm. siz doğrudan bir şeyin mağduru değilseniz Yönetmeliğin anayasaya ayakkırı olduğunu ee, i̇ddia ederek Anayasa Mahkemesi'ne gidemiyorsunuz. Şimdi bu ilginç bir şey çıkıyor karşımıza. Acaba yönetmeliğin kendisi bizzat e, mağduriyet doğuruyorsa biz yine de mi gidemeyeceğiz? Yeah. Yeah. Ee, örneğin mesela telefon dinlemelerde yıllar önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin klas davasına verdiği karar vardır, vardır. Kişi dinlendiğini kanıtlayamıyor ama diyor ki zaten sorun burada. Ee, ben dinlendiğinden <gülüyor> şüphelendiğim için <gülüyor> e, hakkımın ihlal edildiğini düşünüyorum. Şimdi bizimle illa gidip gaz mı yememiz lazım? Yoksa gazın bu şekilde kullanımı nedeniyle potansiyel mağduriyet oluştuğu için mevcut yer düzenlemenin hiç olmamasından ya da düzenlemenin eksik olmasından zaten toplantı ve gösteri yürüyüşümüz ihlal mi ediliyor. Benim görüşüm ikincisinin gerçekleştiğidir ve dahasını da şöyle söylemek lazım. Bu, bu Türkiye'de sistemik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından saptandı üzere sistemik ve yapısal bir sorun olduğu için gazın kullanımı nedeniyle zarara uğrayan kişinin savcılıkların vesairenin peşinde koşmasına da benim kanımca gerek yoktur. Anayasa Mahkemesi'ne bu konunun götürülüp hem tedbir kararı toplantı yapılacağı tarihte tabii istenmeli hem de e, şikayetin tespiti e, istenmelidir. Çok büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi söylediğim kural nedeniyle reddedecektir bunu. Yani doğrudan doğruya genelgeyi, yönetmeliği e, inceleyemeyeceğine e, dair bir şey söyleyecektir. Ama şu anda, şu anda Türk hükümetinin Asli ödevlerinden biridir gazla ilgili bütün bu söylediğim ayrıntıları içeren bir düzenleme yapmak ve bu düzenlemeye uygun davranışını sağlamak. Çünkü bakın e, gazın kullanımı nedeniyle gerçekleşen ihlaller sözleşmenin üçüncü maddesini ihlal ediyor. Yani işkence ve kötü muamele hükmünü ihlal ediyor ki bu mutlak yasak yani istisası olamayacak. Meşru nedenlerle sınırlandırılamayacak bir haktan bahsediyoruz. Bunun onun için ertelenmesi, geciktirilmesi, efendim mahkemenin kararı kesinlesin. Ondan sonra Bakanlar Komitesi'nin önündeyken biz bunu yapalım denmesi de mümkün değildir. Evet. Ee, yönetmelikler meselesinde haklısınız ama bu çok konu ki gaz onlardan biri hiç düzenlenmiyor daha davayı mı? Hani düzenli ev kötü düzenlenmenin ötesinde e, mevcut genel genin düzenleme olduğunda düşünmüyorum. Çünkü genelge içeri yönelik bir şey. Benim söylediğim ki sizin de ifade ettiğiniz yönetmelik kişinin hak ve özgürlüklerini düzenlediği için bir şey yönelik bir şey Tabii bir genelge, genelge gazete yönelik de, hı hı. Evet. evet yani resmi gazetede yayınlanması lazım. Onun ihlal edildiği durumda da biz tespit edip bakın yönetmeli davrandı bu kişi. Şu gaz kapsülünü şu tarihte şurada buna aykırı olarak attı gereğini yapın diye bilmemiz lazım. Bunu diyemediğimiz takdirde ortada düzenleme yoktur. Genelge yolladık, valiye e, bir şey yolladık. Bunlar e, bu düzenlemenin gerekliliğini karşılamazlar. Tabii hükümetin de doğrudan sorumluluğunu doğururlar böyle bir şey tabii, olmuş Tabii olduğunda. şu anda atılan her kapı o karardan sonra bu sorumluluğu doğuruyor zaten. Tabii, yani mesele şu ki tabii bu Anayasa Mahkemesi'nin hani bu gücünü yeni aldığı gücünü kullanarak henüz vermiş olduğu bir karar var mı ben takip etmedim. Yani anayasa hukukçusu değilim. Ama benim e, burada ilginç olan şuydu hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdiği zaman e, Türk devletini e, mahkum ettim şeklinde cümleyi kuruyor. Şimdi hani e, bizim kararlarımızdaysa Türk milleti adına diye başlıyor e, kararlarımız. Evet. Şimdi bu şeyi ikide mi hala ben kafamda bir barış içerisinde çözemeyen bir hukukçu olduğum için hani nasıl olacak da Türk milleti adına e, Türk devleti, hükümetini e, mahkum ediyorum diye yazacak? E, yani Bordrosu burada olan bir hakim grubu. Onu merak ediyorum henüz. Yani sonucu da bilemiyorum. Yani. O, o, o, onu kabul etmek durumundayız. Çünkü yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru yolunu tüketilmesi gereken bir başvuru olarak kabul etti. Şu ana evet, kadar esasdan verdiği çok az karar. arkamızdan hissediyorum. Onlar yani. tutukluluk ve uzun yargılamaya ilişkin. Aslında tutuklulukla ilgili verdiği kararlar da ilkesel anlamda fena değil işin doğrusunu söylemek gerekirse ama hani şu an Anayasa Mahkemesi'ne bir karne verecek kadar elimizde çok karar evet. e, yok. Ama mesela olumsuz örneklerde siz konuşmuşsunuz e, iptal davasında tutukluluk, e, uzun tutukluğu iptal ettikten sonra bir yıl e, süre vermek mesela tabii o bireysel başvuru değil bir iptal davası konusu e, bence çok vayım yani. Yani bu e, tabi e, Avrupa e, Mahkemesi'nin hani bu başvuruların buradan gelen çokluğundan mı bu kararı aldı e, ayrı bir bürokrasi oluşmaya başladı içeride diye mi onu da tam bilemiyorum ama hani kendi kendinize bunu yapın gibi bir halde bıraktı bizi diye düşünüyorum. Neyse herhalde bir evet, ara verme zamanımız ara, geldi. Ara değil e, program, <gülüyor> bitti. <gülüyor> program bitti. Program e, bitti. Kerem Altıparmak anlatmaya başladı mı? Böyle anlamayız nasıl zaman geçiyor. Siz de öylesiniz değil mi Murat? <gülüyor> evet kusura Çok keyif. Ha. oldu ee, Müziği en sona sarkıttık ama müziği bile biraz yarım kesmekle bile programımız yazık. Ne çalalım Kerem bitti. Bey size bugün? Ben Steve Wonder ve uh, Sting'den Fragile istiyorum. Memnuniyetle. Memnuniyetle. Programın sonunda bunu çalacağız. Ee, sizi izlemek isteyenler bu görüşlerinizi 140 e, karakterle de olsa... At Kerem altı parmak büyük harfli e, adresinden bulabilirler diyeceğim değil mi? E, evet. Ayrıca bir web sitesini verelim desek e, akademi ile ilgili okulla ilgili. E, bizim insanlar merkezinin var benim e, kendi çalışmalarım koyduğum bir sitede var ama onu Google'dan isimle aramak gerekiyor. Böyle tamam. rakamlı makamlı bir şey çok tamam. kolay değil onun tamam. için. Ama yani bizim söyleyebilir? anladım. Bence en şeysi bu Twitter'dan takip etmek çünkü Kerem Hoca her gün en az 3 kere 4 kere 5 kere değil mi? Ortalama e, bazı günler belki biraz azaltsa bile e, bu konulardaki görüşlerini sıcağı sıcağına paylaşıyor sevgili dinleyenler. E, programımızın sonuna geldiğimiz için ee, teşekkür etmek zorundayız size sevgili altı parmak. Ee, başka bir programda tekrar rahatsız edeceğiz. Ee, güzel kararların bollaşmasını dileyelim ne diyelim? Güzel bir dilek evet. Değil mi? Değil mi? Kesinlikle. <gülüyor> İyi haftalar sevgili dinleyenler, sevgili konuklar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. still on one drying in the color of the evening sun tomorrow's rain will wash the stain away but something in our minds will always stay perhaps this final act was meant to cleanse a lifetime's argument and nothing comes from violence and nothing ever could For all those born beneath an angry star, Lest we forget how fragile we are On and on the rain will fall The light tears from the stars, The light tears from the stars.